Suratü'l-Kahf Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Elhamdülillahilllezi enzela ala abidihil kitabı ve lem yajallahu ivaca Hamd o Allah'a mahsustur ki kuluna kitabı, Kur'an'ı indirdi ve onda lafzında ve manasında hiçbir eğrilik ihtilaf bulundurmadı onu do bir kitap olarak indirdi ki tarafından şiddetli bir azap ile inkar edenleri korkutsun ve salih ameller işleyen müminlere şüphesiz ki kendileri için güzel bir mükafat bulunduğunu müjdelesin. <gülüyor> ki o müminler orada ebedi olarak kalıcıdırlar. <gülüyor> Hem Allah çocuk edindi diyenleri korkutsun diye o kitabı indirdi. Allah'a çocuk isnadına dair ne kendilerinin bir ilmi vardır ne de atalarını. Ağızlarından çıkan bir söz olarak bu iddiaları ne büyük bir küfür oldu. Onlar yalandan başka bir şey söylemiyorlar. Şimdi bu söze Kur'an'a iman etmezlerse belki sen arkalarından üzülerek kendini harap edeceksin. İnnâ ce'alnâ mâ alal ardı zîneten lehâlin eblu'ahum eyyuhum ahsenu Şüphesiz ki biz yeryüzündeki şeyleri kendine bir ziynet kıldık ki insanların hangileri amelce daha güzeldir diye onları imtihan edelim. Bununla beraber muhakkak ki biz orada yeryüzünde ne varsa elbette kupkuru bir toprak neticileriz. Ressul, yoksa sen bizim ayetlerimizden sadece keyif ve rakim sahiplerinin ibrete şayan olduklarını mı sandın? Hani o gençler. Seyfe mağaraya sığınmıştı da Rabbimiz bize tarafından bir rahmet ver ve bize şu işimizden bir kurtuluş yolu hazırla demişlerdi. Bunun üzerine o mağarada kulaklarına nice yıllar perde vurduk. Uykuya dağdırdık. Sonra onları uyandırdık ki uykuda kaldıkları müddeti kendi aralarındaki iki fırkadan hangisinin daha iyi hesap edeceğini ortaya çıkaralım. İzlediğiniz <gülüyor> için <gülüyor> biz sana onların haberini hakkıyla anlatıyoruz. Şüphesiz ki onlar Rablerine iman etmiş gençlerdi. Ve biz onların hidayetlerini artırdık. Ve rabaqna alay kulubihim iz qamu fe qalun rabbuna rabbus semaati vel ardu. Lenne duve min dânihi ilaha lekad kullnâ. Ve kralın önünde ayağa kalktıklarında, onların kalplerini kuvvetlendirdik de şöyle dediler: Bizim Rabbi'miz göklerin ve yerin Rabbi'dir. Ondan başkasına asla ilah olarak yalvarmayız. Yoksa yemin olsun ki batıl söz söylemiş oluruz. <gülüyor> ablam Allahdi Şu bizim kamimiz ondan başka ilahlar edindiler. Onların üzerine hak olduklarına dair apaçık bir delil getirseler diye. Artık Allah'a yalan yere iftira edenden daha zalim kim olabilir? İçlerinden biri şöyle dedi: Madem ki onlardan ve onların Allah'tan başka tapmakta olduklarından ayrıldınız, öyleyse mağaraya sığının ki. Rabbiniz size rahmetinden bir genişlik yaysın ve size içinizde bir kolaylık sağlasın.